Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed Doğrudur Bazı hadisleri arkadaşlar Soruyorlar Birisi Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Babam Ateştedir Hadisi, senin de babam Benim de babam ateştedir hadisi Bir diğeri de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın annesinin kabrini ziyaret etmesiyle alakalı ona istiğfara izin verilmemesi bu durumun nasıl anlaşılması gerekiyor Şimdi hadisleri önce söyleyecek olursak Enes radıyallahu an bu hadisi Sabit radıyallahu an ten naklederek rivayet ediyor. Ve diyor ki bir adam geldi Allah Resulü ve Vesselam'a dedi ki ey Allah'ın Resulü dedi Aleyhisselatü Vesselam şu an benim ölmüş olan babam nerededir? Aleyhisselatü Vesselam bu gaybi soruya hevadan cevap vermeyeceği için Cebrail Allah'tan kendisine haber getirdi Allah Azze ve Celle onu gönderdi ve dedi ki Ateştedir. Aleyhisselatü Vesselam de o adama dedi ki baban ateştedir. Bunu duyan adam üzüldü, rahatsız oldu bu duruma ve arkasını dönüp çıkarken Allah Azze ve Celle tekrar Cebrail'i gönderdi ve ona şu şekilde söylemesini buyurdu. Ali ve Vesselam da adama seslenerek dedi ki, ey kişi dedi, senin de baban benim de babam ateştedir. Dikkat edin Ali ve Vesselam bunu nefsinden söylemiyordu. Burada yine Allah Resulü Sayet Vesselamın Annesiyle alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir seyahat halindeyken annesiyle beraber, ashabıyla beraberken annesinin mezarına uğruyor. Hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Ve diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ziyaret esnasında şiddetli bir şekilde ağladı ve وَأَبْكَ مَن <حَوْلَهُ> Ağladı ve hatta onun etrafında bulunanlar da ağlamaya başladı. Tabi Allah Resulü ve Vesselam'ın bu şekilde şiddetli ağladığını gören ashab çok üzüldü. Onlar da ağladı ve sordular ey Allah'ın Resulü dediler Aleyhisselatü Vesselam. Yani niçin böyle şiddetli ağladın Tabii ki kişi yani annesini ziyaret eder, babasının kabrini ziyaret eder. Bundan ötürü göz dökebilir, ağlayabilir. Ancak Aleyhisselat ve selamın ağlaması şiddetliydi. Bu sebeple dediler ki niçin bu şekilde ey Allah'ın Resulü Aleyhisselat ve selam ağladın? Buyurdu ki asta'zantu Rabbi ki an estagfiru rabbimden anneme istiğfar etmek için izin istedim felem yu'zanni bana izin vermedi ve esta'zentuhu fi an azur kabraha Dedi ki ben de istiğfara izin vermeyince ben de onun kabrini ziyaret etme için izin istedim. Bu konuda bana izin verdi. Ve sonra buyurdu ki: "Fe'zuru'l kubur fe'enneha tüzekkiri'l Ve arkasından dedi ki: "Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabirler Ölümü hatırlatırlar. Bu iki hadisten biz anlıyoruz ki Allah Resulü ve Vesselam'in anne ve babası ateştedir. Bu nefislerimize hoş gelmese de ağır gelse de bize Allah Resulü ve Vesselam nefsinden konuşmadığı için vahiy ile bu bildirildiği için biz buna iman ederiz. Ancak... Denilebilir ki onun anne ve babası Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'in risaletini görmediler. Ondan önce vefat ettiler, ettiler. Ehli fetret midirler? Yani ehli fetret nedir? Kendisine davet ulaşmamış. Yani Allah Subhanahu ve Taala'nın gönderdiği dini din kendisine tebliğ edilmemiş, davetçi ulaşmamış kimseler demektir. Gerçekten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelmezden önce kendisine davet ulaşmamış kimseler olabilir. Böyle kimseler olabilir. Davetin ulaşmadığı, efendim risaletin kendisine gelmediği insanlar olabilir. Ancak bu hadislerden bu söylediğimiz iki tane sahih hadisten anlıyoruz ki Allah Resulü ve Vesselam'ın anne ve babasına davet ulaşmış. Onlar için hüccet oluşturulmuş. Niçin? Çünkü İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar o zamanlar davetçiler olarak bu daveti gerçekleştiriyorlardı. Hatırlayınız. Allah Resulü ve Selam'e Hira'da Cebrail geldiğinde... Eve geldi zemmeluni zemmeluni beni örtünüz beni örtünüz ta ki kendine geldiğinde Hatice annemiz onu alıp Varaka bin Nevfel'e götürdü. Varaka bin Nevfel Hristiyandı. Yani Hristiyanlıktan Ey İsa Aleyhisselam'ın dinine tabiydi. Bu da o dönemlerdeydi. Aleyhisselatü Vesselam'e ilk Risalet verildiği zaman kendisi Hayattaydı. Ve bu Varaka bin Nevfel kendisi o zaman işte ee, okuyan, İncil'i okuyan veyahut Efendime söyleyeyim İsa Aleyhisselam'ın davetine icabet etmiş, kendi müşrik toplumunu inkar etmiş bir kimseydi. Dolayısıyla bu da gösteriyor ki o zamanlar bu davet, sahih davet devam ediyordu. Ancak ulaşmış olanlar var, ulaşmamış olanlar var. Ve bu hala günümüzde var. Ve nice asırlar vardır, nice yıllar vardır ki insanlar bu yıllarda ne yapmazlar? İnsanlar bu yıllarda davet, sahih davet, sahih akide kendilerine ulaşmamış olabilir. Günümüzde de bu vardır. Geçmiş yıllarda da vardır. Geçmiş yüzyıllarda da vardır. Dolayısıyla bunlara davetin ulaşmadığı kimselere ehli fetret denilir. Ve gerçekten İsra suresi 15. ayette Rabbimiz buyuruyor وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ hatta نَبْعَثَ rasula". Biz hiçbir kavme Resul göndermeden onları helak edecek değiliz veya azap edecek değiliz. Peki bu kendilerine davet edilmeyen veya davetin ulaşmadığı kimseler ne yapacaklar? Bunların durumunu olacak. Allah azza ve celle zerre kadar kimseye zulmetmez. Allah azza ve celle alimlerin naklettikleri rivayetlerde, haberlerde bu fetret ehli insanlara o bir dünyada hujjeti ikame edecek. Onları imtihan edecek dilediği gibi, dilediği şekilde ancak Allah Azze ve Celle hücceti oluşturduğu kimseleri bu imtihandan ey Allah dilediğini cennete, dilediğini cehenneme gönderecek. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin İsra suresi 15'te geçen Vadi haktır. Bu dünyada kendisine bu ulaşmadığı için kim, Allah zulmedip onu cehenneme atacak değildir. Ne yapacak? O bir dünyada kendisini imtihan edecek. Ve bugün şu mesele daha iyi anlaşılmaktadır. Çünkü artık Resul gönderilmeyecektir. Bugün davetçilerin sahih akideyi ashabın anlayışını ashabın dini anlayışları dini yaşayışlarını en doğru şekilde kavrayıp bunu hayata tatbik etmek ve bu sahih akideyi insanlara ulaşma noktasında hücceti oluşturmakla mükelleftirler. Ancak bugün Davetten önce tekfiri öne sürenler, tekfir edenler gerçekten Allah'tan korkmaları gerekir. Niçin? Çünkü sahih akide safları ayıracak şekilde, hakla batılı ortaya koyacak şekilde bilinmemektedir. Bugün insanlar sahih akide diye ya da e, enbiyanın getirdiği yani Resulullah ve Sellem'in davet ettiği ee, İslam olarak gidiyor mesela bir mutasavvuftan veyahut bir başkasından böyle sapık inançları olan birinden din diye bunu alıyor. Ne yapıyor? İşte bid'atlere dalıyor. Ee, Allah ve Resulünün emretmediği şeyleri yapıyor. Ancak bu bunları din diye yapıyor. Sahih akide ne zaman kendisine ulaşır? Sahih menhec ne zaman kendisine ulaşır? İşte o zaman o kişi için hüccet ikame olur. Yoksa o kişiye hüccet ikame olmadığı sürece günümüz davetçileri de bundan sorumludurlar. Yani işlerini doğru yapmakla mükellefler. Ee, eğer böyle insanlara ulaşmasa da insanlar bundan ötürü Allah Azza ve Celle o bir dünyada onlara zulmetmez ve onlar için hücceti oluşturur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anne ve babasının ateşte olduğunu haber vermiştir. Özellikle rafıvi yani şii kaynaklar onun anne ve babasını Müslüman göstermeye kalkarlar. Ebu Talib'i Müslüman yani iman etmiş olarak göstermeye çalışırlar. Niçin? Çünkü o Ali'nin babasıdır radıyallahu anh. Ancak bunun böyle olmadığı sahih haberlerle bizlere ulaşmıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'den önce Hüccetin ikame edildiği, davetin ulaştığı insanlar Varaka bin Nevfel örneğinde verdiğimiz gibi Allah Resulü ve Vesselam iman ettikten sonra da, e, Allah Resulü ve Vesselam Resul olarak gönderildikten sonra da bakıyorsunuz ki Necaşi'nin iman ettiğini, onun vefatında, onun gıyabında cenaze namazı kıldığını, yine Cebrail Aleyhisselam ona haber veriyor Müslüman olduğunu. Nasıl ki bunun iman ettiğini ona haber veriyorsa anne ve babasının ateşte olduğunu da yine Allah Subhanahu ve Teala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e haber veriyordu. Onların putlara tapmaları olduğu gibi, Allah'a şirk koşma durumları olduğu gibi o topluluğun büyük bir kısmı da ahirete inanmıyordu. Ahireti de inkar ediyorlardı. Dolayısıyla demek oluyor ki o zamanın ehli kitabından bunlara bunlara e, sahih akide sahih inanç e, ulaştırılmıştı ancak bunu inkar etmişlerdi İsa Aleyhisselam'ın dinine tabi olanlar hak üzere tabi olanlar olduğu gibi bir de muharref olarak inanan kafirler de vardı yani kendisini Hristiyan kabul edip ancak e, tahrif edilmiş kitaba tahrif edilmiş Akideye inanan Hristiyanlar da vardı. Dikkat ediniz Baraka bin Nevfele Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde dedi ki sana gelen mutlaka senden önceki peygamberlere gönderilen namusu ekberdir dedi. Senin dedi halkın seni çıkarttığında ben seninle olacağım ve buna benzer. Ve biliyorsunuz o dönemler e, Yahudi kaynaklardan veya Hristiyan kaynaklardan biliniyordu ki bir ağaçlık bölgeden yani hurmalık olan bir bölgeden bir peygamberin geleceği bekleniyordu. Ve bu bilgiler oralarda konuşuluyordu. Dolayısıyla bunu inkar edenler olduğu gibi buna iman edenler de oldu. Biz deriz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anne ve babasına hüccet oluşturulmuştu. Eğer öyle olmasaydı onlar küfürle itham edilmezdi ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ateşte demezdi. Hem babası için geçerli bu hem annesi için geçerli. Bu anlamda Allah Resulü ve vesselam'ın haber verdiğine iman etmek gerekir ve burada da bir çelişki aramak doğru değildir. Gerçekten de Allah Azze ve Celle hiç kimseye zulmetmez. Allah kullarına zulmedecek değildir ve Allah bir resul göndermeden, bir rasul göndermeden kimseye de azap edecek değildir. E peki resul ve risalet ulaşmamışsa o zaman yine azap edecek değildir. En doğrusunu bilen Allah Subhanehu ve Teala'dır. Ve hâzihi ve allâhu ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi yecma'in. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ent. Estağfirüke ve etûbu ileyk.